1882 numaralı konu, Ümmü İshak'ın gözyaşlarının Hazreti Peygamber'in dualarından sonra yanaklarına dökülmemesi, Ümmü İshak şöyle anlatıyor, Medine'ye hicret etmek üzere kardeşimle birlikte yola çıktık, epey yol aldıktan sonra kardeşim bana, ey Ümmü İshak, paramı Mekke'de unutmuşum, sen beni burada bekle, ben gidip onu alayım, dedi, bunun üzerine, ne olursun gitme, o fasık kocamın seni öldürmesinden korkuyorum, dedim, o da, Allah'ın izniyle hiçbir şey yapamaz, karşılığını verdi. Sonra da beni orada bırakıp Mekke'ye döndü. Orada birkaç gün onu bekledim, fakat dönmedi. Nihayet kendisini tanıdığım halde ismini bilmediğim bir kişi yanımdan geçerek bana, Ey Ümmü İshak, niçin burada duruyorsun, diye sordu. Kardeşimi bekliyorum, dedim. Bunun üzerine, artık kardeşin yok, çünkü kocan onu öldürdü, dedi. Onun öldürüldüğünü öğrenince yola devam ederek Medine'ye vardım. Hz. Peygamber'i bulduğumda abdest alıyordu, yanına vararak, ey Allah'ın Rasulü, kardeşim İshak öldürüldü, dedim, abdest almayı tamamladıklarında bir avuç su alarak yüzüme serptiler, Beşar bin Abdilmelik şöyle diyor, Ümmü İshak'ın başına bir musibet geldiğinde gözleri yaşarır, fakar gözyaşları yanaklarına dökülmezdi, Ümmü İshak şöyle anlatıyor, Hz. Peygamber'in yanına vardığımızda kendimi tutamayarak ağlamaya başladım ve ey Allah'ın Resulü, kardeşim İshak öldürüldü, dedim, bunun üzerine abdest suyundan bir avuç alarak yüzüme serptiler. Ümmü Hakim onun hakkında şöyle diyor, bu olaydan sonra Ümmü İsa'nın başına bir musibet geldiğinde gözleri yaşarır, fakat gözyaşları yanaklarına dökülmezdi.